Annem 7 senedir hasta, 6 defa beyin kanaması geçirdi, 2 senedir de yatalaktı, 43 gün önce vefat etti demiş. İzleyicimiz bir kabir azabı çeker mi ya da günahlarının bu hastalıklar vesilesiyle affedileceği malum mudur diye bir soru yöneltmişler. Ağuzi evet. billahi <gülüyor> minnashiyyatânirracim, bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah ve salatu vesselam ve la Resulallah. Bizi izleyen, seyreden, dinleyen herkese saygıyla selamlıyoruz. Evet. Efendim kabir azabı var mı yok mu? Ee, bununla başlayıp bu kardeşimizin e, soruyu soran kardeşimizin annesinin kabirde azap çekip çekmeyeceği çektiği sıkıntıların günahlarına kefaret olup olmayacağına cevap verelim. Hemen peşin olarak e, çekilen sıkıntılar eğer sabredilirse isyan edilmezse e, bir kısım günahlara kefaret olur. Bunu ifade eden açık seçik ayet-i kerime, şey, hadis-i şerifler var. Efendim Kur'an-ı Kerim'de e, kabir azabı ile ilgili iki ayet var. Birisi Firavun ve ailesiyle ilgili, birisi münafıklarla ilgili. Müslüman bir insanın e, kabir hayatında azap çekeceği ile ilgili ayet-i kerime yok ama hadis-i şerifler var. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam eee dualarında namazdan sonra yaptığı dualarda Allahümme inniye a'ûzü bike min azabil kabri Allahümme kabir azabından sana sığınırım e, diye dua etmiştir. E, Azabül kabri hakkun e, kabir azabı haktır diye buyurmuştur. E, bir seferinde bir kabre uğramış burada yatan Müslümanlar kabir azabı çekiyor. Bunlardan birisi İdrarına dikkat etmediği için yani küçük abdestini bozarken e, işte üstüne başına sıçrattığı için temizliye dikkat etmediği için kabir azabı çekiyor İkincisi de kovuculuk nemime İnsanlar arasında laf getirip götürdüğü insanların arasını açtığı için kabir azabı çekiyor demiş Bir yaş çubuk almış ikiye bölmüş Birisini bir kabirin üstüne diğerini bir kabir üstüne dikmiş Bunlar Hı -hı. kuruyunca da inşallah bunlar kabir azabından Kurtulur demiştir. Evet. Şimdi bu e, bilgiyi aktardıktan sonra bu kardeşimizin annesi kabir azabı çeker mi, çekmez mi? Onu Allah bilir. Biz bilemeyiz. İnşallah çekmez. İnşallah günahlarına kefaret olmuştur. Yani o hastalıklar. hastalıklar inşallah günahlarına kefaret olmuştur. Bu kardeşimiz annesinin arkasından hayır hasenat yapabiliyorsa yapsın, e, dua etsin. Ee, i̇nşallah kabul azabı varsa da Cenab-ı Hak bu vesileyle vesileyle onu affeder. İnşallah evet, kabul azabından kurtulur. İnşallah cümlemiz.